Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî 'alleme bil-kalem, 'alleme'l-insâne mâ lem ya'lem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem ve baht. Muhterem kardeşlerim. Kaside-i Bürde'ye şu kadar zaman önce başlamıştık. Ama dersler mutalalar, muzakereler, konuşmalar derken ikmal edememiştik. ramazan Şerif'te de kardeşlerimizle umumu açık olarak Mişkatül Mesabihten hadis okuduk. Bayram gecesindeyiz, bu gece ictimamızda kardeşlerimizle, ilim talebeleriyle kaldığımız yerden devam edelim, vesile olsun inşallah İmam Buzeri Hazretlerinin Kaside-i Bürdesini ikmal edelim. Kardeşlerim Miraç bahsinde kalmışız. Allah Resulü Aleyhisselam'ın o büyük yolculuğunu anlatıyor. O yolculuktan, o seferden bize namaz kaldı. Miraç aydınlığı kaldı, Miraç gece yürüyüşü. Ehli tasavvufun seyr de bir anlamda gece yürüyüşü gibi. Allah Resulü Aleyhisselam ayrılmıştı yine gece. Çok kısa bir zamanda ayrıldığı yere dönüvermişti. Allah Teala'nın inayetiyle, nusretiyle, sonrasında ümmeti mihracıyla hep bir gece yürüyüşüne çıktı. Assalatu mihraculumu mumin namaz Müslümanlara miraçtan bir mihrac hediyesi oldu. Gözünüzü kapatıyorsunuz, seyir usulükte Allah Azze ve Celle'ye giden yollar açılıyor. Öyle yapmıyor mu abitler, zâkîller, meşâkîram? Seccadeleri üzerine oturuyorlar, kapatıyorlar gözlerini, maveranın yolları açılıyor. Onlar gidiyorlar ruhlarıyla, hakikati temaşa ediyorlar, dönüyorlar, geliyorlar. Seyri anillah, seyri fileşya. Onun için İmam-ı Rabbani gibi büyük zatlar, karşılarında dar ağacı olsa da, Hükümdarlara secde et emri karşıdan, sağdan, soldan her taraftan o çağrılara, o emirlere muhatap olduklarında yanlarındaki talebelerinde bir iman zafiyeti zuhur edince kendilerinden geçer, yanlarına dönerler. El <gülüyor> azametu Azamet Allah için, azamet Allah'ımdır. Ona secde edilir. Onun önünde eğilir, eğilir kullar yavrum. Onu söyler, bunu terkin ederler. Çünkü onların manevi yürüyüşleri var. Orada nelere şahit olurlar? kudreti ilahiyi mücerret halleriyle onun tecellilerini seyrederler. Burada da İmam Bulsire Hazretleri bize o miracı anlatacak. Fakat ilim talebeleri için Başına iki tane esas koymuş. Biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme rihle yapmak, ona gitmek. İlim talebeleri de Efendimiz aleyhisselama rihle yapıyorlar. Sonrasında o rihlede ilim talebelerinin nail olmuş olduğu büyük kerametler, büyük mucizeler, büyük lütuflar. Kardeşlerim Allah Resulü aleyhisselam merkez. Onun gittiği yer merkez oluyor. Yesrib'ti. Medine Efendimiz Aleyhisselam'dan önce bu isimle biliniyordu Yesrib olarak. Fitnenin merkeziydi. Els ve Hazreç kardeştiler ama birbirinin kanını döküyorlardı. Sonra o şehre Peygamber Aleyhisselam teşrif ediyor. Merkez oluyor. Onun olduğu yerde kardeşlik var, muhabbet var, paylaşmak var, bölüşmek var. Ben yok artık biz var. Ümmet adına, insanlık adına, hem dünya adına hem ahiret adına çalışma var, mücadele var. Merkezde Resulullah Aleyhisselam var. İnsanlar ona geliyorlar, ona koşuyorlar. Rihle yapıyorlar. Ona gidiyorlar, ondan alıyorlar. Bir kısmı bir gün, bir kısmı üç gün. Kimi de Ebubekir Bekir radıyallahu anh efendimiz gibi risalet hayatının başından sonuna kadar. 23 yıl kalıyor onunla birlikte sallallahu aleyhi ve sellemle Allah Resulü Aleyhisselam'dan sonra onun buyrukları esasları hangi şehirlere taşındıysa ya da küfe gibi hangi şehirleri kurduysa onun öğrencileri insanlar talebeler oralara rehle yaptılar oralara gittiler onun olmuş olduğu şehirler değişti onun için Dimeşke Cennetül Meşrik dediler, Doğunun cenneti dediler, Bağdat'a Medine'tu Selam dediler, Selam şehri, Selam yurdu dediler. Sonra Buhara'ya Semerkanda, Bağdat'ın Dimeşk'in adını taşıdılar, Dimeşk caddesi, Bağdat caddesi ya da Cennetül Meşrik caddesi dediler, Medine'tu Selam caddesi dediler. Merkezde Allah Resulü var. Efendimiz Aleyhisselam, mübarek bedeniyle onların arasında değildi. Ama sanki ondan, o şehirde değer vardı, hakikat vardı. O şehirlere rehle yaparken Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme rehle yapıyorlar, onun aşkıyla, onun heyecanıyla gittiler. Kardeşlerim, İmam Busire Hazretleri miraca başlıyor. Biz ilk beyti okuyalım. Sonra ona gidişler o hayattayken sahabe-i kiram radıyallahu anhum onun huzuruna varışı Cebrail bile onun huzuruna geliyor fa esna da rukbeteyihi ila rukbeteyihi dizini onun dizine değdiriyor vuruyor wa vada kaffeyihi ala fakhidihi ellerini dizleri üzerine koyuyor peygamber aleyhissalatu vesselam dinliyor ona Kur'an'ı hakemi getiriyor ama karşısında bir talebe gibi duruyor. Talebelere, öğrencilere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda nasıl duracaklar? Madem ki onun ruhaniyeti yaşıyor, efendimiz aleyhisselam'ın hadisleri, onları cem eden eserler, mecmualar okunuyorlar ilim merkezlerinde. Talebeler oralara nasıl gidecekler? İlim merkezlerinde nasıl bir edeple, hayal ile dolaşacaklar. Resulullah Aleyhisselam'ın ruhaniyeti oralarda, oralardaymış gibi yaşayacaklar. وَعْلَمُوا alemu ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهُ Unutmayınız, sürekli zihninizde kalsın, bunu adınızı bildiğiniz gibi bilin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizinle beraber. İnşallah o bizimle beraber o Buhara'da, o Doğu Türkistan'da, Arakan'da, o Mısır zindanlarında, onun ruhaniyeti, ümmeti ile beraber, sen ondan kopma, evindesin, şimdi ders halkamızda değiliz, İfam'da değilsin, orada duruyorsun, evindesin. Kardeşlerimiz, hocalarımız, başka medresede okuyan talebe kardeşlerimiz, ilim merkezlerinde olan kardeşlerimiz, onlar da evlerindeler. Onların hocaları da onlara sosyal medya üzerinden bağlanıyorlar. İnternet üzerinden derslerini aktediyorlar. Buhari okuyorlar, Müslüm okuyorlar, riyaz Salihin okuyorlar. Nesefi, Beyzavi, Sair, Ulum, ilimleri okuyorlar. Bunları okurken o rahlenin başında hep o var. O ki Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle demiyor mu Kur'an-ı Kerim? Unutmayacaksınız. Oturduğunuz zaman abdest olmadan bu kitaplara tutmayacaksınız. Birileri varsın Kur'an-ı Kerim'e abdesti tutulur mu, tutulmaz mı bunu konuşsunlar. Şu kadar hadis olsun. la kuranun kelim fi kitabin meknun la yemassehu illa'l-mutahharun. Ayeti kerimesine şöyle mana versin, böyle mana versinler. Ama siz Allah Teala'nın huzurundasınız. O sizi görüyor. Her halinizde görüyor. Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın evladına söylediği gibi o hakikati kendinize, ruhunuza alıyorsunuz, nakşediyorsunuz. Ya buneyye inneha intakum miskal habbetin min khardalin fetakun fi sahratin au fi semawati au fil ardi yati biha Allah. Ne olursa olsun ne yapmış olursanız yapın mutlaka onu Allah Teala huzura getirecek. Semada olsa yerin derinliklerinde olsa bir kayanın altında içinde ortasında neresinde olursa olsun mahşere gelecek Rabbim önümüze koyacak yani her halimizde şah damarı yakınlığında bizimle olan Rabbimiz var onun huzurunda ilim talebesi edepsiz olur mu? Allah Teala'nın huzurundayız ne zaman abdesti bozarsa ilim talebesi abdestini alır çünkü sürekli ölüme hazırlanır ölüme hazırlanacak hep son namazlarımızı Efendimiz Aleyhisselam'ın nasihat isteyen kişiye söylediği gibi salli salate muveddi'in dünyadan ayrılan kişinin namazını kıl onun gibi bir namaz kıl öyle bir namaz kıl yani namazı kılıyorsun Sonrasında ruhunu teslim ediyorsun. Orada tabutun var, alıyorlar seni götürecekler. Kardeşlerim, o şuuru kuşananlar, bu makamdaki ilim talebeleri, abdestsiz dolaşırlar mı? Şöyle dursun Kur'an-ı Kerim'e, abdestsiz tutabilmek. Biz ölüme hep hazır yaşayalım ki, ölüm bizim için bayram olsun. Ölüm bizim için düğün gecesi olsun. Şebi aruz olsun. Kur'an-ı Kerim'e de abdestle elbette tutacaksınız. Fıkıh, tefsir, hadis, bütün kitaplara inşallah abdestle tutacaksınız. Allah Teala'nın huzurundasınız. Ama ve en enne fikum Resulallah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, O da bizimle beraber, O da yanı başımızda, önümüzde duruyor. Üsve-i Hasene, Buhari okuyoruz, Müslim okuyoruz. Sanki sahabe diyordu ya, كَاَنِّيَا اَنظُرُوا اِلٰى رَسُولِ Sanki Allah Resulü'nü görüyorum. Sanki O'na bakıyorum. Abdullah bin Ömer gibi yollarda, menzillerde hep O'na arıyorsunuz. O'na doğru gidiyorsunuz. Vuslatınız olacak O'na ulaşmak. O şuurla okuyacağız. O şuurla mutala edeceğiz. O zaman... Arkadaşınız, amcanız, dayınız, bütün onlar bayramdır, seyrandır, sizinle beraberdir. Biraz daha mutala etmek istiyorlar. Ama bir halka var. Ebu Bekir'in, Mus'ab bin Umeyr'in yetişmiş olduğu bir halka. O halka bütün medreselerdeki, ilim merkezlerindeki halkalardır. Yani sadece İfam'ın halkası değil, bütün medreselerin ulum-i İslami'yi okunan merkezlerin, besmeleyle, hamdeleyle, salveleyle başlayan ne tür ders olursa, orada Allah Teala'nın fizik kanunları okutulsun, matematikle alakalı esasları okutulsun, halidi esaslar okutulsun, o halkaların da baş muallimi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ilim talebeleri, oradaki hakikatlerden müstefit olabilme adına hep abdesti olacak Besmele ile başlayacak hamdele salvele ile yoluna menzilene doğru seyahatine devam edecek kardeşlerim İmam Bûsiri rahmetullahi aleyh o yürüyüşü anlatıyor ama bu yürüyüş yerlerden göklere ötelere ötelerin de ötesine Sonra ötelerin de ötesinden Peygamber aleyhissalatu vesselam buraya dönüyor. Bize dönüyor. İrişad etmek için dönüyor. Oralarda ne zevkleri tatmış, ne makamlara ulaşmıştı Peygamber aleyhissalam. Ama beni kurtarabilmek, sana bu davayı ulaştırabilmek için oradan buraya döndü işte. En büyük isar bu olsa gerek. İsar biliyorsunuz, ve يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ekmeğiniz var sadece size yetecek onu kardeşinizle paylaşıyorsunuz paylaşmak şöyle dursun ona ikram ediyorsunuz senin karnın doysun diyorsun bu insanlar israrı yapanlar 15 asır önce peygamber aleyhisselam'ın halkasında yetiştiler ona baktılar, o ki Mekke'de zulüm var, Mekke'de hakaret var, Mekke'de secdeye vardığı zaman sırtına işkembeyi koyacaklar, devenin içinde olan o unsurları koyacaklar, sokakta hakaret edecekler, kızına eşine saldıracaklar. Ama buna rağmen o manevi zevkleri yaşamış olduğu makamdan, Sidre-i Münteha'dan, ötenin ötesinden Peygamber aleyhisselam dünyaya dönüyor. Bu dava sana gelsin diye. Sen bunu al. Kıyamete kadar taşı diye geliyor. Sahabe-i Kiram radıyallahu anhüm, İsa'nın en uç noktasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de en kemal halini, en mükemmel halini Efendimiz aleyhisselam'da gördüler. Sonra onlar dediler ki Ya Resulallah madem sen canınla hisarda bulundun. Madem sen oralardan buralara tekrar döndün, bizi tercih ettin, o halde can ne ki, o halde mal ne ki, hepsini senin yoluna, davanın hakimiyeti yoluna vakfettik, feda ettik ya Resulallah dediler. Kardeşlerim, onun için Efendimiz Aleyhisselam'ın olduğu yer merkezdir. Ona geldiler, cidden intiham eden yollara düştüler. Ona baktılar, Akif'in şiirinde anlattığı bir Sudanlı var ya, Diyor ya, şu yıldızlara sor ki, bu kirpikler uyku görmüş mü? Ona ulaşmak için, Şehrinden, ülkesinden, Sudan'dan, Afrika'dan yola çıkar, Yolları, çölleri, Gece gündüz demeden aşar, Medine'ye gelir, Demir parmaklıkların karşısında, Oh meşale nedir, nurun mu ya Resulallah der, Orada ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin men en yemute bilmediğine, fel yemut bilmediğine, Medine'de ölebilen ölsün. Medine'de ruhunuzu Allah Azze ve Celle'ye onun huzurunda Efendimiz Aleyhisselam'ın yanı başında orada veriyorsunuz. Ölüm meleğini orada istikbal ediyorsunuz. Nâşınızı da bakiye kaldırıyorlar, ona komşu oluyorsunuz. Onun davasına muhafız olabilme idealiniz, iradeniz vardı, ilim talebesiydiniz. Bunun için köyünüzden, kentinizden çıktınız, medreseye vardınız, ulum İslami'yi okudunuz. Sair ilimleri fizikte, hendese okuyan kardeşlerim, onların da niyetleri Allah Teala'nın dini hakim olsun, eğer buna niyet ettilerse, onlar da inşallah Rehle sevabını alıyorlar. Ama dertleri ümmet, davaları, İslam'ın cihan hakimiyeti, bunun için mücadele edecekler. O yola çıktınız, o yolda yürürken, işte bir yerdesiniz, orada ders okuyorsunuz, mutala ediyorsunuz. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rahlisindesiniz. Onu dinliyorsunuz. Cenab-ı Hak onu, perdelerin kalktığı, en yalın haliyle Muşahhas'ın mücerrede döndüğü o noktalarda Resulullah Aleyhisselam'dan dinliyor gibi, ona bakıyor gibi, onu duyuyor gibi hadis-i şerifleri okuma devletine bizleri ulaştırsın. Bizi ondan Allah Azze ve Celle mahrum etmesin kardeşlerim. O aşkla, o şevkle, İlim okumaya gittiniz ama şimdi ilim merkezleri kapalı. Evlerinizdesiniz. Şu kadar zamandır İfam'da olan siz kardeşlerimle aynı rahlede, aynı ortamda birlikte derslerimizi akledemiyoruz. Hocalarımız akledemiyorlar. İstirham ediyorum, rica ediyorum. Mahmut kardeşim, Abdullah kardeşimiz onlar da söylediler. Onlar da beyan ettiler şeker tumle لَا اَز۪يدَنَّكُمْ Eğer şükrederseniz Allah Teala ziyadeleştirir. Efendimiz Aleyhisselam müstecap duaları ifade buyururken, yağmur yağarken yapılan dua buyuruyor. Yağmur yağıyor, nimet geliyor. Siz de ellerinizi kaldırdınız, bu nimeti bize gönderen Allah'a hamd olsun diyorsunuz. Yazın yağmur yokken değil de yağmur varken dua ediyorsunuz. Kışın yağarken dua ediyorsunuz. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Allah Azze ve Celle de sizi yazın hatırlıyor. Rahmetini gönderiyor. O zaman gönderiyor. Allah'ın inayetiyle inanıyorum ki siz bu dersleri okurken hep şükrediyordunuz. Elhamdülillah diyordunuz. Başka yerlerde okuyan kardeşlerimde de o şükür vardı. İnşallah öyleydi. Ya Rabbi hamdolsun ki kilise de değiliz. Doğunca annemiz bizi kiliseye götürmedi. Orada bizi vaftiz etmediler. Elhamdülillah. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aidiyetimiz var. Onun ümmet kadrosundanız ya Rabbi. Diyorsunuz, hamd ediyordunuz. Şimdi ayrıldınız işte. Evinizdesiniz. Bir ara noktası kondu. Belki de şükrediyorduk ama belki şükrümüz bazen sadece dilimizle sınırlı kalıyordu, kalbimize inmiyordu, bazı derslerden usanıyor gibi olurduk, olabilirdik. Olmaz ama olduğu olabilir. Şeytanın hücum ettiği anlar olur sürekli, ilim talebesini hiç bırakmaz. ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِنْ min اَيْدِيهِمْ وَمِنْ an وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ an شَمَائِلِهِمْ Sağdan, soldan, önden, arkadan sürekli gelir, sana hücum eder meyhanedekine gitmez. Neden? E zaten onu almış, istediği yere götürmüş. Hedefinde sen varsın. İblisin planlarını sen bozacaksın. Bu ümmeti İslam'ın sabahına sen taşıyacaksın. Fiziğe, kimyaya da ayarı sen vereceksin. Mühendise, doktora, İslam'a göre eşya ve hadiseyi nasıl değerlendirecek? İnsanlığın hizmetine nasıl sunacak bunu? Ulum İslam'ı okuyan sen yapacaksın Fatih'e, Konstantiniyeleri sen göstereceksin Akşemseddin olarak bunu sen yapacaksın senin omuzlarında sen derken Cebeli Tarıktan Java adalarına kadar Bukhariye Müslime, Kur'an-ı Kerime, Beyzavi'ye, muhatap olan bütün ilim talebeleri Allah Resulü Aleyhisselam'ın öz ağzından hakikati alanlar, Buhari'den, Müslim'den, onun hadis-i şeriflerini sahihlerden, müsnetlerden, sünenlerden okuyanlar, ilim talebeleri olarak inşallah siz yapacaksınız kardeşlerim. Bu ümmeti sabaha siz hazırlayacaksınız. Usanmayacaksınız. Usanmayacağız. Usananları bırakmayacağız. Arayacaksınız. Yani bir ordu düşünün dağılırken o ordunun kahramanları kimler olur? meydan yerinde duranlar dağılmayın diyenler biz bu dünyada eğer biz de dağılırsak o zaman bu ümmetin iki yakası bir araya gelmez diyenler Huneyn'de Allah Resulü Aleyhisselam'ın etrafındaki o bir avuç Müslümanı düşünün dağılıyoruz şimdi dağılıyor Müslümanlar gençler dağılıyorlar Zaten dağılmıştık. Ortada bir avuç kaldı. Alemi İslam cihetiyle söylüyorum. Alemi İslam zaviyesinden mi söylüyorum? O halde sen ifamda, diğer kardeşim kendi vakfında, cemaatinde, merkezinde, okulunda, imam hatipte nerede olursa olsun orada kardeşine, arkadaşına diyecek ki: "Dağılma. Burası İslam'ın son mevzii. Eğer burası da düşerse o zaman haremimize namahremin eli değer. Sen burada duracaksın. Burası İslam'ın ribatı. Sen ribattaki bir murabısın. Sen oradaki bir mücahitsin. Düşmeyeceksin. Sen yataklara mahkum olmayacaksın. Eğer sen yataklara mahkum olursan o zaman bu zilletin bu gecenin sabahı olmaz. Sen ona bakma. Sen şuna bakma. Sen Cebeli Rumat'tasın. Sen okçular tepesindesin. Eğer sen orayı bırakırsan hamzalarımız, eneslerimiz şehit olurlar. Bediller Uhud'a döner. Yapma. Sen orada dur. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam sanki sana dedi, bana dedi Hakkari'deki Edirne'deki kardeşime dedi ilim talebelerine söyledi Afganistan'a Doğu Türkistan'a Arakan'a Mısır'a Kudüs'e oradaki ümmetinden onu anlayan derdini ortak olan gençlere söyledi siz cebeli rumattasınız siz orayı bırakırsanız bütünüyle mukaddesatımız çiğnenir orada duracaksınız sizin durduğunuz yerlerde Yesribler Medine olacak değiştireceksiniz sonra halkalarınıza öğrenciler gelecekler nasıl Necid'den tiham eden yollara düştüler Medine'ye geldiler Resulullah Aleyhisselam'a talebe oldular aldılar hakikati kendi şehirlerine götürdüler Sıbgatallah Allah'ın boyasını aldılar onları bekleyenlerin yüreklerine vurdular. Siz şimdi kalktınız, gittiniz. Bir medreseye gittiniz, İfam'a gittiniz, başka bir medreseye gittiniz, ilim merkezine gittiniz, oradasınız, orada okuyorsunuz. Sanki olduğunuz yerde, eğer Buhari varsa, olduğunuz yerde Kur'an-ı Kerim okunuyor, anlaşılıyor, tefsir ediliyor, razi mutala ediliyor, İmam Nesefi ders kitabı, Beyzavi ders kitabı ise sanki talebeler Allah Resulü Aleyhisselam'a ona rühle ediyorlar, ona hicret ediyorlar, ona gidiyorlar. Kardeşlerim Bukhari o demek değil mi? Kur'an-ı Kerim'i bize getiren o değil mi? Fıkıh kitaplarındaki meseleler hep ayet-i kerimelerden yani onun getirdiği Kur'an-ı Kerim'den onun sünnetinden onun sözlerinden istimdat edilmedi mi? O halde anneler, babalar çocuklarını alırlar ilim merkezlerine götürürken sanki orada Rasulullah Aleyhisselam onun vekillerine, onun halifelerine emanet ederler. El Ulama'u Warithatul Embiyah. Alimler bu zaviyeden peygamberlerin varisleri değil mi kardeşlerim? Siz varis olacaksınız. Dünyaya değil, ölürken geride bırakacağımız hanlara, hanumanlara değil, Enes bin Malik'in varis olduğu, Ebu Hureyre'nin varis olduğu, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun davasına, onun sünnetine, onun getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine, onlara varis olacağız inşallah. Sonra olduğunuz yer, merkez olacak. Olduğunuz yere ilim talebeleri rihlerler yapacaklar. İşte Miraç bağlamında İmam Buhu'su rahmetullahi aleyhi bize diyor ki: Ya hayremen yemmemel afun sahatuhu sa'yen ve fawqa mutun el ayn kursumi. Ya hayremen yemmemel afun Afun kardeşlerim, talebeler demek, ilim talipleri, ilmi arzulayanlar, o aşk içinde olanlar, sahiller, yollara düşenler, sâhatehu, ya hayre men, ey o kişilerin en hayırlısı ki, yemmemel âfûnü, talebeler, ilim bağlıları, ilme meftun olanların, kastettiği kişi ya hayre kastettiklerin en hayırlısı o ilim talebeleri neyi kastediyorlar neyi arzuluyorlar sâhatehu onun etrafını onun alanını onun varlık dünyasını ya hayre men yemmemel aafûnuhu sahatahu. ey ilim talebelerinin ilim bağlıları aşıklarının maneviyat alanını maneviyat arsasını ettiği, yöneldiği, insanların en hayırlısı. Onlar ne olduğu halde peygamber aleyhissalatu vesselamın dünyasına varlık alanına doğru ilerliyorlar. Sayen, yani sa'ine koşarak gidiyorlar. وَفَوْكَ مُتُونِ الْاَيْنُكِ Develerin sırtında, arrusumi Giderken çok süratli gittiğinden dolayı toprağa iz bırakan, toprağa kaldıra kaldıra toprağa sanki bu devenin üzerindeki adam Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a gidiyor onu yazarcasına toprağın üzerine iz bırakan o halde insanların, ilim bağlarının aşıkların kendisine geldiği o gelinenlerin en hayırlısı ya xeyr man yemme algafon sahatı sayan ve fok mutun el ayın ok rusum Kardeşlerim, Sahabe anhım, develeri anhum üzerinde yola çıktılar, çöllere girdiler. Onu görmek sahabi olmak için susuz kaldılar, ekmeksiz kaldılar. Ama geri dönmediler. Çatlayan dudakları susuz yürekleriyle efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ona ulaştılar, talebe oldular, dinlediler, erdiler, yüceldiler. Aldıklarıyla şehirlerine döndüler. İşte o noktada talebelerin, ilim bağların Hazreti Adem'den kıyamete kadar kendisine ilim almak için gittikleri O mübareklerin en hayırlısı peygamberlik ehramının zirve noktası ya khayramen yammamul afunu sahatuhu sa'yen ve fawqa mutun el-ayn kurusme kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselam'a sahabe rihle yaptı ondan sonra da efendimize rihleler devam etti nasıl devam etti Cabir bin Abdullah radıyallahan duydu ki Abdullah bin Üneiste bir hadis var. Kalktı Medine'den, devesi yoktu. Bir tane deve satın aldı. Şam Şerife gitti. Abdullah bin Üneisten sadece bir hadis almak için aldı hadisi. Hemen Medine'ye döndü. Döndü ki kıyamet günü şunu söylesin. Ya Rabbi ben yaşlı halimle, o fakirliğimle bir tane deve satın aldım. Medine'de ona bindim. Şam'ı Şerif'e gittim. Resulullah Aleyhisselam'ın benim bilmediğim ya da teyit etmek istediğim orada bir hadisi vardı Abdullah bin Muneys'te onu aldım ve hemen döndüm ticaret, seyahat, başka bir amacım yoktu Ya, ya Rabbi diyebilmek için. Ebu Ayyub radıyallahu anh, kalkar medine Münevvere'den Mısır'a gider Hz. Ukve'den bir hadisi almak için alır hadisi hemen Medine'ye, Münevvere'ye döner. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum Resulullah Aleyhisselam'dan sonra o aralarında değil ama onların bilmediği başka şehirde yaşayan sahabenin bildiği bir hadis varsa yaşlarına bakmadılar, fakirliklerine bakmadılar, çöllere düştüler. O hadis-i şerifi rehle yaptılar, gittiler, aldılar, getirdiler. İnsanlar kendilerinden sonra gelenler ona ulaşsın diye. Abdullah bin Mesud bir hadis okur. Hz. Ömer Efendimiz'den onu rivayet edince onlar kalkarlar Abdullah bin Mesud'un talebeleri Küfe'den Irak'tan yola düşer Medine'ye gelir Hz. Ömer Efendimiz'e isnatları âli olsun diye Ömer'e o hadisi sorarlar ondan o hadisi alırlar. Resulullah Aleyhisselam'dan sonra o yolculuklar devam etti. Siz o seyahatlerin, rihlelerin son halkasısınız. Sizden sonra da kıyamete kadar devam edecek. Ne muhteşem bir halka ki o halkanın başında Hz. Muhammed Aleyhisselam var. Siz onun talebelerisiniz. Bu çağın Abdullah'ı, bu çağın Mus'ab'ı, bu çağın Enes bin Malik'i olmak Resulullah Aleyhisselam'a üsve-i hasenemize öğrenci olabilmek. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İmam Buhari'ler, İmam Müslimler, tabi'in döneminden daha sonraları onlar meydan yerine çıktılar, onlar rehleler yaptılar. İmam Buhari, o muhallet eserin telif edebilmek için tam 16 yıl kardeşlerim, dolaştı 16 yıl aç kaldı susuz kaldı o kitap Bukhari Cami sana ulaşsın diye o kadim zamanlar mübarek zamanlarda rihleler yaptılar Baki bin Mahlet rahmetullahi aleyh onun rihlesi var hani Efendimiz aleyhisselam hayatta değil ama ruhaniyetiyle içimizde yaşıyorsa o zaman Bukhari'nin rihleleri sanki Allah Resulü Aleyhisselam'a yapılan rihleler sanki Baki bin mahlet Endülüs'ün bahçelerini, nehirlerini, serin sularını bırakıyor, Afrika'ya açılıyor. Bir rihlesi 14, bir rihlesi 20 yıl devam etmişti. Telefonları yoktu ailelerini arayıp, şimdi falan şehre vardım, orada falan alimden, falan kitapları okuyorum deme imkanları yoktu onların. Geriye döndüklerinde aileden, baba, anne, amca, hala kimse kalmadığı olurdu. Öyle dönenler olurdu geriye. Onlar bu ilimleri öyle aldılar, öyle cöm ettiler. Öyle mübarek rihleleri vardı. Şimdi evinizdesiniz, program orada. Açıyorlar, dinliyorsunuz. Buna rağmen bir kardeşim yatıyorsa, uyuyorsa, fıkıhta hocamız ders anlatıyor. Tefsir'de, Nahiv'de, Hadis'te. Ama birisi yatağında keyif yapıyor. Bana şu kadar uyku yetmez diyor. Ben bu kadar uyumalıyım diyor. Önümüzde Bukhari var. 16 yıl bazen yaya, bazen devenin, bazen atın üzerinde. İnsanlar, şehirler hep merkezinde Resulullah'ı ağırlasın. Efendimiz Aleyhisselam'ı istikbal etsin diye o muhallet kitabı telif eden Bukhari'ye sen ve ben bu halimle eğer durmamız gereken yerde durmuyorsak varis olabilir miyiz? Halef olabilir miyiz kardeşlerim? Baki bin Mahlet çıkar Bağdat'a gelir orada ders halkaları var Yahya bin Ma'in Hazretleri on ders halkasına oturur sorular sorar bir an birisi der ki sürekli sen mi soracaksın? Bir de bir soralım da en son sorar. Der ki Ahmet bin Hambeli tanımıyor tanıyor musunuz? Herkes susar. Neden susarlar? Çünkü Ahmet bin Hambel evinde göz hapsinde. Onunla konuşmak, görüşmek yasak. Görüşeni alıyorlar, hapse atıyorlar. Fakat birisi ta Endülüs'ten geliyor, Bağdat'a geliyor. Ahmet bin Hambel'den Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadis şeriflerini almak şehrin ülkesini onlarla nurlandırmak için cemiyette, siyasette, iktisatta bir sorun var. işte buyurun başka yerlere gitmeyin. Peygamber Aleyhisselam, hadis şerifleri bu meseleyi çözer demek için ta oralara kadar giden Bakî bin Mahle sorar. Ahmet bin Hambel'i tanıyor tanıyor musunuz? Korkudan susar herkes, Yahya bin Ma'in konuşur. Neden konuşur? Çünkü onun da derdi, onun da davası İslam'dır. Dünyadan ayrılacak sonalları Sorarlar ona ne arzu ediyorsun diye. Ma'teştehi, ne istersin? Buyurur ki, beyten hâliyen ve isnâden âliyen. Boş bir ev, Resûlullah Aleyhisselâm'ın evine benzer bir ev. Ruhumu ölüm meleği böyle bir evde karşılasın, böyle bir evde alsın ruhumu. Bir de Ali isnat istiyorum. Âli isnat kardeşlerim, Resulullah'a yakın olabilmek. İşte rihle bu. Yani neden İmam Buharı dolaşıyor? Ne kadar yaklaşabilirim? Resulullah aleyhisselamı göreni, göreni görenden alabilir miyim? Ona daha yakın olabilmek. Ali isnatla ona yakın oluyorsunuz. Onun için innallaha yerfaul bela'a an hadhihi'l ümme bi rihlet ehli'l hadis. Bi rihlet ehli'l hadis. Allah Teala bu ümmetten belayı ehli hadisin rihleleriyle kaldırıyor. Yani onlar bir şehirden başka bir şehre ün almak, ünvan kazanmak, kariyer sahibi olmak için değil Sadece ve sadece Allah Teala'nın rızasına nail olmak için onun için rihleler yapıyorlar. İşte Baki bin Mahlet Yahya bin Ma'in Hazretleri'nin karşısında o Yahya ki öyle ittibası var Allah Azze ve Celle'ye. Efendimiz'e öyle derin muhabbeti var. Ya Rabbi boş bir ev âli isnatlar. Belki son anları son nefesleri. Çünkü bu soruyu ona Marazı ı yani sonrasında bir daha kalkmadığı, hastalığıyla ahirete gitmiş olduğu, o son marazında soruyorlar kardeşlerim. Baki bir mahle tanıyor musunuz? diye sual edince, evet der. Huve imamul muslimin. O Müslümanların imamı, Ahmet bin Hanbel'dir der. Ebu Al Abdullah'tır der. Söyler, Baki bin mahle, onun evine gider, kapıyı çalar, anlatır derdini. Ahmet bin Hambel ben göz hapsindeyim. Dışarıda ajanlar var. Seni bu halde görürlerse alırlar, götürürler. Ben bütün bunlara razıyım der Baki Mahlet. Yeter ki Allah Resulü Aleyhisselam'dan gelen rivayetleri senin vasıtanla alayım, onlara ulaşayım der. Kardeşlerim, şimdi ne kadar rahat ortam var? Evinizdesiniz, mutala ediyorsunuz. Sonra vakit geliyor, ders ediyorsunuz. Ama o kardeşim derse ihtimam göstermiyor, mutala etmiyorsa Baki bin Mahletler, Ahmet bin hambeller, onlar bize bir dava bırakmışlardı. Bedelini ödeyerek bırakmışlardı. Mahşer günü bana da, sana da soracaklar. Bu kadar imkan vardı ama sen, bu kadar imkan içinde nasıl o kadar vurdum duymaz oldun, nasıl o mevzileri bıraktın, o menzillerden koptun, terk ettin, niçin sen Cebeli i Rumat'tan ayrıldın diye, elbette Allah Azze ve Celle de sorar, onlar da sorarlar. Çünkü bu davada onların emeği, onların duası, onların teri Ahmet bin Hanbel'in, okumuş olduğunuz o hadis-i şerifler üzerinde kırbaç yerken düşen, damlayan kanı var kardeşim. Mukaddestir bu davanın her hakikati sahip çıkacaksın. Çiğnemeyeceksin, çiğnetmeyeceksin. Baki bin Mahlet devamında efendim der. Şöyle yapsak, ben Bağdat dilencilerinin kıyafetini giysem, kapınıza gelsem DVT buraya yenime koysam elbisemin içinde kağıdımla beraber Bağdat dilencilerinin lehçesiyle Allah size rahmet eylesin şey verir misiniz diye bu kapıda böyle dilencilik yapıyor gibi bir takım ifadeler söylesem siz de kapıyı açsanız burada içeride bana her geldiğimde hadis söyleseniz olur der Ahmet bin Hanbel bir aracı olur Bağdat'ta Muhammed bin Said diye bir aracı olur. Bir handa bir oda kiralar. Akşamları direnci kıyafetiyle çıkar Ahmet bin Hambel'in evine gider. Zaman geçer, hastalanır Bakî bin Mahlet. Artık çıkamıyor handan dışarıya. Ahmet bin Hambel de evinde hapis. Zaman sonra Ahmet bin Hambel kurtulur ama kurtulmasına doğru Hastalanır bakibin Mahlet. Zaman sonra handan çıkamaz, ayrılamaz hale gelir. Parayı ödeyemiyor. Han sahibi aracıya gidiyor. Diyor ki, ya bana bir dilenci getirdin. Orada duruyor. Dışarıya da çıkmıyor. Ölüm bekliyor. Şu kadar zamandır kirayı da vermiyor. Allah rızası için bu adamı al oradan. Çıkar artık. Eğer hanım da ölürse insanlar diyecekler ki o hana diri girenler ölü çıkıyorlar. Bir daha buraya gelmeyecekler. Bütünüyle müşterilerimi kaybedeceğim. Rica ediyorum onu al diyor. Aradan zaman geçiyor. Hancı tekrar ısrar edince Muhammed bin Said diyor ki o bir dilenci değil. O bir alim Endülüs'ten kalktı. Afrika'yı çölleri açtı. Bağdat'a Ahmet bin Hanbel'e talebe olmaya geldi. Ondan hadis-i şerifler alacak ama hastalandı. Şimdi orada ölüm bekliyor dışarıya çıkamıyor. O bir alim deyince han sahibi pişman olur. Ardından biraz daha zaman geçer Ahmet bin Hambel Abbasi devletinde yeni bir hükümdar başa gelir evinden çıkar ilk olarak ta Endülüs'ten yola çıkıp ondan hadis-i şerif öğrenmeye gelen talebesi Baki bin Mahled'i merak eder onu ziyarete gidiyor o hana gidiyor. İnsanlar evlerinden, dükkanlarından çıkarlar. Ahmet bin Hambel kurtuldu, özgür oldu derler. Onu görmek için ardına düşerler. Bağdat'ta sokaklar toz duman. Ahmet bin Hambel yürüyor. Bağdat ardından yürüyor. Han sahibi dışarıdaki tozu görünce dışarı çıkar. Bir de bakar ki karşı taraftan Ahmet bin Hambel Endülüs'ten kalkıp Bağdat'a gelen, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini öğrenmek için evinden, yurdundan, Iraklara ta Bağdat'a giden, şimdi orada bir han odasında ölümü bekleyen talebesi Baki bin Mahled Hazretlerini ziyarete gidiyor. Anlar ki handa ne büyük bir adam misafir ediyormuş. İki deniz orada buluşur. Ahmet bin Hambel Vakib'in Mahlet. Kardeşlerim, ulemayı yollara düşüren hep buradaki ifadeydi işte. Ya hayra men yemmemel aafunu sahate. O ilim talebelerinin maneviyat arsasına geldikleri ilim merkezlerinin, irfan merkezlerinin ey en hayırlısı, en hayırlı peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlık tarihinin o noktada en zirvesi, en hayırlısı. O ahireti irtihal ettikten sonra sünnetini bıraktı, Kur'an-ı Kerim bıraktı. Onu okumaya gidenler, o hadis-i şerifleri ehlinden almaya gidenler sanki ona gittiler. O aşk, o heyecan, o muhabbetle o halkalara vardılar. Canlarımız bu yola, feda olsun dediler kardeşlerim. İnşallah bizler bu dersleri okurken, sizler mutala ederken Buhari okuyoruz, Müslim okuyoruz, Tefsir okuyoruz. Hep şöyle düşünün, sanki ondan okuyoruz. Çünkü bize bütün bunları getiren o değil mi? İlk muallimimiz o değil mi? "Hallezî bâse fîl ummiyîne rasûlen minhum yetlû ve yuzekkîhim ve yu'allimuhumül kitâbe vel hikme." Kitabı öğreten o değil mi? Ebubekir'in hocası oysa ondan sonra kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanların hocası da o. "Ve yu'allimuhumül <gülüyor> kitâbe vel hikme." Kitabı hikmeti öğreten o. Onun için ve ahirine minhum diye sonraki ayet geliyor. Yani sahabeden sonra, sahabeye mulhak olmayanlar, sahabeden sonra gelenler, onların hocaları da Allah Resulü Aleyhisselam, icazetlere ne yazılır? Falandan falandan diye hocalarımızdan başlayarak en son Resulullah Aleyhisselam'a gider. Cibril'e, oradan Allah Azze ve Celle'ye. O ilmin bir nesebi var. İşte o, Resulullah Aleyhisselam ona ulaşır. O halde bu derslerimizi okurken, mutala ederken sanki onun manevi huzurundayız. Orada okuyoruz. Kardeşlerim, Ebu'l-Vakt Es-Sizi Hazretleri Herattan Buşen şehrine gidiyordum diyor. Küçüktüm, babamla birlikteydim. On yaşına varmamıştım. Babam sağ elime bir taş, sol elime bir taş vermişti. Yorulunca sağ elimdekini atmasını söyledi, sonra diğer elimdekini atmamı söyledi. Artık ayaklarımda mecal kalmadı, yürüyemiyorum. İnsanlar gördüler bizi, dediler ki, nereye gidiyorsunuz bu halde, bu çocuk ve sen, bu şence gidiyoruz dedi. Orada Buhar-ı Şerif okuyacağız Resulullah Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinin İmam Buhari cem ediyor. İmam Buhari'nin o eserini el-cami'u sahih onu okumaya gidiyoruz deyince köylüler babama dediler ki sana bir at, oğluna da bir at verelim. O halde gidin, gidemezsiniz bu çocuk, telef olur. Ben daha fazla yorulunca babam sırtına aldı beni. Yaşlıydı, o halde gidiyorduk. O halde bu şence gittik. Babam bize at teklif edenlere dedi ki, ben bu şence, Aleyhisselam'ın Aleyhisselamı hadis şeriflerini atımın sırtında dinlemeye gidemem. Bunu ben edepsizlik olarak telakka ederim. Kardeşlerim, çok normal bir hadise. Yani bir şehirden ta çıkıyorsunuz, nereye kadar gidiyorsunuz, orada ilim alacaksınız, hadis şerifleri okuyacaksınız. Ama diyorsunuz ki ben atın sırtında Resulullah Aleyhisselam'ın hadislerini dinlemeye gidemem. Bu şuurdaki bir talebe Kur'an-ı Kerim'e abdestli mi tutalım yoksa abdestsiz mi? Bunu tartışır mı? Kardeşlerim onlar ayaklarını yere abdestsiz basmadılar onların zamanında bilgisayar, şamileler şunlar bunlar yoktu ama Bukhari'leri Müslimleri ezberlediler. Allah Teala onlara ilimde öyle büyük devletler, bereketler ihsan etti. Biz de onlar gibi bu yola, bu davaya, bu hakikate aşık olursak Resulullah Aleyhisselam'ın maneviyat sahasına onun merkezileştirmiş olduğu dünyaya devenin üzerinde koşarken giderken çölün üzerinde biz Muhammed'e gidiyoruz sallallahu aleyhi ve sellem der gibi imzalar bırakan çatlayan dudaklarla Resulullah aleyhisselam huzuruna varıp Ya Resulallah ben öldüm bittim kefinni bi fadli fevbi Elbisenle beni kefenlesen ya Resulallah Dünyada yanında kalamadım huzurunda olamadım bari öldükten sonra mezarda kefenin mezarda, cübben, kıyafetin, kefenim olsun, mezarda seni koklayabileyim ya Resûlallah derecesine Efendimiz Aleyhisselam'a hasretini, muhabbetini bildiren her şeyi bırakıp onun huzuruna gelen o mübarek insanlar Allah Teâlâ'nın radıyallahu anhum diye kıymetlendirdiği, kendilerine razı olduğu, Sahabe önümüzde olsun. Yorulduğumuz zaman onlara bakalım. Çölde susayan birinin suyu yudumladığı gibi Resulullah Aleyhisselam'a olan muhabbeti onlardan yudumlayalım. Yudumlayalım ki o muhabbet, o aşk, o sevgi bizi ayağa kaldırsın. O sevgi bizi diritsin kardeşlerim. Ya hayre men! يَمَّمَ الْعَافُونُ سَاهَةَهُ İnşallah siz o afundansınız. Afi olanlardan, talebelerden, yollarda, mevzilerde, onu soranlardan, o nerede? اَيْنَ Muhammed diye sora sora Medine'ye gidenler gibi olmak. Efendimiz Aleyhisselam'ı onu aramak, onun karargahına varmak, hem de koşarak gitmek, Allah Teala Ramazan-ı Şerif'te bize onu nasip eylesin. Sanki dağılan şu ümmet yapısı içerisinde siz bir hazineye döndünüz, Efendimiz Aleyhisselam'ın mirasına döndünüz, onları okuyorsunuz. O size diyor ki Huneyn'de asabı dağılmıştı, ayrılanlar Mekke'ye kadar gelmiş, karşıda düşman var, onlar saldırıyorlar, yağmur gibi ok boşalıyor. Onların karşısında, gelen okların karşısında duran, ümmetini çağıran. Enen Nebiyü la kedib. bunu Abdil Muttalib. Ene'n Nebiyü la kedib. Ben Allah'ın peygamberiyim. bunu Abdil Muttalib. Ben Abdul Muttalib'in oğlu Muhammed'im. Ben Allah'ın peygamberiyim. Sizi çağırıyorum ey Ensar. Ey muhacir deyişi gibi Allah Resulü Aleyhisselam huneyn günlerini yaşadığımız, her yerde dağıldığımız, sünnetine ittiba etmediğimizden dağıldığımız şu günlerde, şu anlarda, şu zamanlarda sanki Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyeti bize diyor ki ben buradayım, Kur'an-ı Kerim'in okunduğu yerdeyim. Ben buhari'nin Müslim'in okunduğu yerdeyim, o ilim merkezlerindeyim. Ey ümmetimin kabiletli evlatları, Sizi oraya bekliyorum. Siz gelirken arkadaşlarınız geride kalmasın. Onlar unutmayın, beraber gelin, birlikte gelin. Yeniden, yeniden o sancağı alemin İslam'ın dört bir yanında dalgalandırmaya dair. Allah'a söz verin. İslam'ın sancağı olun, İslam'ın bayrağı olun. Tutsak İslam beldelerindeki mazlumlar. Ya Rabbi dualarımıza icabet ettin. İşte Halitler geliyor. İşte Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti. İşte Saad bin Ebî Vakkas. Doğu Türkistan'daki tutsak anaların duası olun. Arakan'ın duası ol. Mısır zindanlarında, Kudüs'te, Gazze'de mazlumların, biçarelerin duası olalım. Onlar diyorlar ki: "Vec'alna milledun keveliyya, vec'alna milledun kenasira." Bize katından yardımcı, bize katından dost gönder ya Rabbi. Eğer sen Kur'an-ı Hakime, Sünnet-i Seniyye talebi olursan, masalları bırakırsan, sen olacaksın. Sen derken bütün İslam talebeleri Müslüman gençler bir markası İslam olan İslam'dan başka bütün aidiyetleri Zahid kabul eden Sen Müslüman genç Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Sen inşallah O annelerin duası Sen olasın İdlib'in duası olasın o anaların çektiklerinin başlarına gelen zulümlerin hesabını sorasın. Kardeşlerim haftada bir inşallah Kasteybür'de okuyacağız. Miraç'tan biraz okurduk ama bayram gecesi sizi de çok fazla yorumayalım. İnşallah beraber olacağız. Allah Teala bu halkamıza Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinin bereketini ihsan eylesin. İmam Buhari'lerin, Yahya bin Ma'inlerin, Baki bin Mahletlerin, büyük alimlerin, ariflerin halkalarındaki bereketi Rabbim lütfeylesin. Hem ifamın halkalarına hem diğer medreselerin, ilim merkezlerinin alim İslam'ın her neresinde varsa onların da bizim de halkalarımıza Rabbim bereket ihsan eylesin. Allah Teala okuduklarımızla amel etme şuurunu bizlere eylesin